Hafız Ebu'l Hasan Abiri rahimahullah diyor ki: Mehdi Aleyhisselam konusunda Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan birçok hadis gelmiş ve mütevâtir olmuştur. O Ehlibeyt'tendir. Yedi sene yeryüzünde adaletle hüküm sürer. İsa Aleyhisselam iner. Deccali öldürmede de ona yardımcı öldürmede ona yardımcı olur. Bu ümmete imamlık eder.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 Bezzar, Ebu Yala, Haris bin Ebu Usame'nin müsnetleri, Hakimin Mustedreki, İbni Ebi Şeybe'nin Musannefi, İbni Huzeyme'nin Sahihi ve buna benzer oldukça fazla kitap vardır. Evet, Ehl-i muteber alimleri eee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 Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor. Fatıma'nın çocuklarındandır. Ee, bir ilim ehlimizin yaptığı bir yorum gerçekten e, hoşuma gitmişti ve isabetli bulmuştum onu. O da şuydu. O da şuydu. Diyor ki Allah azza ve Celle sanki diyor Hasan Radiyallahu Anh'e ikram etmiş gibidir. Çünkü Hasan Radiyallahu an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu altı ay halife olarak kaldı. Altı ay sonra Müslümanların birbirinin kanını dökmemesi için o halifeliği bırakmıştı. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala onun soyundan bir imamı Mehdi'yi bu ümmete bir hidayet rehberi olarak bir ıslahatçı olarak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 Biliyorsunuz bir hadis var, İsa bin Meryem'den başka Mehdi yoktur diye. Onun üzerinde duralım. Mehdi Aleyhisselam'ın hadisini kabul etmeyenler, İbni Mace ve Hakim'in Enes bin Malik'ten rivayet ettikleri, La yazzadul emru illa şiddah, veleddunya illa idbara, velennasu illa şuhha, وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا مَهْدِيَّ اِلَّا عِيْسَ اَبْنُ مَرْيَمٍ Diyorlar ki Enes İbn-i Malik radıyallahu rivayet ediyor. Allah Resul ve Vesselam şöyle buyurdu, deniliyor. İş gittikçe güçleşecek, dünya gittikçe sırt çevirecek, insanların cimriliği gittikçe fazlalaşacaktır. Kıyamet ancak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 Munkarul hadistir. Kim için söylüyor bunu? Muhammed bin Halid Cündi yani hadisin ravilerinden birisi. İmam Zehbi onunla ilgili diyor ki, o munkarul hadistir. Yani onun hadisi kabul edilmez. Hakim diyor ki, tanınmamaktadır. İmam Zehbi devamla diyor ki, Meryem oğlu İsa'dan başka bir Mehdi yoktur hadisi münkerdir. Bu hadisi İbn Mace rivayet etmiştir diyor.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 ve aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefâ-i ve mehdiyyin عض عليه بالنواجز Size sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Onlara adeta azı dişlerinizle yapışınız. Dolayısıyla, eee Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kimdir bu hidayet rehberi mehdiler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: İbtade bil lebeyn min ba'de Ebubekr ve Ömer radıyallahu Anhum. benden sonra bu iki kişiye uyunuz. Veya hidayet rehberleri, mihdiyin. Kimdir bu mihdiler? Bu Bekir ve Ömer, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh bunlar içerisindedir. Ömer İbn Abdu'l Aziz bunlar içerisinde e, kabul edilmiştir. Ve diyor ki İmam Kurtubi rahimahullah, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kıyamete kadar gelecek olan, masum olan,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 ismi ismi yani ismi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'in ismi babasının ismi de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'in babasının ismi olan yani işte İhsan'dan başka Mehdi yoktur hadisini bu şekilde yorumluyor İmam Kurtubi rahimeullah. Ancak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 ...Mesih Deccal üzerinde duracağız. Mesih'in manası... ...Kurtu bir Rahimeullah bu kelimeden türeyen... ...yirmi üç çeşit ayrı mana olduğunu söylemektedir. Kamus yazarı ise bunların elliyi bulduğunu açıklamıştır. Yani diyorlar ki... ...yani Mesih'ten diyor... ...Kurtu bir Rahimeullah yirmi üç tane anlam çıkabiliyor...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 Deccal'in fitnesinden sakır, sakındırdığı kadar başka hiçbir şeyden sakındırmadı. Allah Resulü sallallahu ve sellem, hatta şu an biz her namazın son sonunda ve sık sık Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınıyoruz. Allah'ımme inneme ne'ûzu bike min fitneti deccal, min fitneti mesihideccal, ya da namazın sonunda okuduğumuz, Allah'ım inenme inni auzu bike min azab jahannam ve min azab al-qabr ve min fitneti mesih ed-deccal ve min fitneti azab jahannam ve min fitneti mesih ed-deccal direk Allahu subhanahu ve taala'ya 4 şeyden sığınıyoruz. Dolayısıyla Allah'tan böyle bir fitneye mazhar olanlar veya bunu görecek olanlar Allah'a sığınmalıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi günümüze kadar Allah Resulü Aleyhisselatü öğretisiyle bu ümmet canin fitnesinden Allah'a sığınmıştır. Ki görüyorsunuz yani e, nebatı bitirmeyen, nebatı bitirmeyen, yağmuru yağdırmayan, hiçbir özelliği olmayan insanların peşine bugün insanlar gidiyorlar. Ben miydiğim diyen adamın arkasında yüzlerce binlerce insan görüyorsunuz. Ve cehaleti her tarafından akıyor bu insanların.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 İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Beynemâ enâ nâimun etûfu bil ka'be feide racunun câsim ahmar câdul râs e'vârul ayn ke'enne aynahu Gnabet taife. Çalı. Bu da dajjal. Akrabı Nasibi. radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben bir defasında uyumuştum. Rüyamda Ka’be’yi tavaf ediyordum.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 İbni Katam da kabilesinden bir adamdır. Kısaca İbni Katan'dan haber verelim çünkü İbni Katan üzerinde duracağız. Birazdan inşallah onunla ilgili haberler gelecek. İsmi Abdullah Uzbe bin Katan bin Amr Huzay. Huzâ bulunan Beni Mustali kabilesinden olduğu da söylenmiştir. Annesi Halet İbni Huveylittir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 Buhari ve Müslim'de sahih kaynaklarımızda önünüze çıkacaktır. İbni Katan Deccal midir değil midir? Bu anlamda inşallah buranın iyi anlaşılması gerekiyor. Ona da değineceğiz. Yine İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam insanlar arasında iken Deccal'dan bahsetti ve İnnallaha ta'ale leyse bi'a'var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 Ee, üzüm salkımını düşünelim. Uzun, üzüm salkımından hani bazı üzüm taneleri e, diğerlerine göre daha iri olur. Aynen böyle dışarıya fırlar böyle üzüm taneleri. İşte deccal için Allah Azze ve Cellem diyor ki onun gözü diyor e, böyle dışarıya çıkmış üzüm tanesi gibidir. E, dolayısıyla Allah Azze ve Cellem diyor ki inna Allahu Teala leysa bi diyor ki muhakkak yüce Allah Şaşı değildir ancak deccal şaşıdır. Yani bir gözü sakattır. Yine Nevas bin Seman radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam onu şöyle tarif ediyor. İnnehu şabun katatun aynuhu taifeh ke enni uşabbihu bi'abdil uzzebni katan. O çok kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözü dışarı çıkmıştır. Ben onu Abdül Ozza bin Katan'a benzetiyorum. Ben onu Abdül bin Katan'a benzetiyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yine e, i̇bn Katan'ın ismi geçmektedir bu hadiste. Yine Müslim'de kayıtlı bu hadis. Ubade İbn-i Sam, İbn Samit Radıyallahu ‘tan’ gelen hadiste ise Allah Resulü Rasulü Satt ve Salâm şöyle buyuruyor: İnne Mesiha dajjalı, rəjulun qasir, afhaj, badun ağwar, matmousul ayn, liye binatia ve la, ve la hajraa. Fâin ülbesi aliyum, fâlamu an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 Deriz ki, لَيْسَكَ mislihi şey, Onun hiçbir benzeri yoktur. şura suresi 11. ayette haber verdiği gibi. Dolayısıyla, belki birçok özelliği olacak, yani cahilleri veya insanlar üzerinde deccavin etkili bir gücü olacak gerçekten. Ama, Allah subhanehu ve teala onu öyle bir kusur verecek ki ona,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 enne rabbekum leyse bi'avar. Sizin Rabbiniz kör değildir. Bunu biliriz. Dolayısıyla yüce Rabbimiz şanına yaraşır, gözleri vardır, buna iman ederiz. Yine bu hadislerden bir diğeri de Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadistir. Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. Ve emme Mesihü'd-dalale fennehu awarul ajlal ajlal nahr fihi defa İnsanları sapıttıran Mesih ise gözü sakat, alnı açık, boynu kalın ve eğri birisidir. Aişe meselam ona haber verirken o saptıran Mesih'in gözü sakat, alnı açık boynu kalın ve yapı itibariyle eğri birisidir buyuruyor ayy-i yine Hüzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor el deccalu e'varul ayni el yusra cufalu şa'r deccal sol gözü sakat ve sık saçlıdır. Sol gözü sakat ve sık saçlıdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Enes İbni Malik radıyallahu anh gelen hadiste ise Allah Resulü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Ve inne beyne ayneynihi mektubun kafir onun iki gözünün arasında kafir Yazılmıştır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun iki gözünün arasında yani alnında kafir yazılmıştır. Bir başka rivayette ise Sümme tahaccehe kafere yakrauhu kullu müslim Başka bir rivayette şöyle geçmekte sonra bu kelimeyi K-F-R harfleriyle heceledi. Ve onu her Müslüman okur dedi. Bu okuduğumuz hadis, Buhari'nin fiten B-B-Zikri-Deccal'de geçiyor. Yine müslimde de geçerli, geç, geç, geçmekte. Yine Müslüm'in fiten Mersat-ı geçmekte. Dolayısıyla, Müttefakun Aleyh'tir. İlk okuduğumuz hadis. İkinci lasız ise, başka bir rivayet dediğimiz. Yani, summa Tehajjuh tehecc tehacca kafara okur herkesin ifadesi ise müslimde geçmektedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun alnında kafir yazar dedikten sonra bu harfleri heceledi. Buyurdu ki k, fe Yani bir rivayette bunların harf harf yazacağı vardır. Kafara şeklinde yani k harfi f harfi e, r harfi bir başka rivayette ise birleşik olarak kafir olarak yazdığı e, naklonunmuştur. Huzeyfe'den gelen başka bir rivayette ise şöyledir. Yakra'uhu kullu mu'minin kâtibin ve gayre kâtib. Onu okuma yazma bilen de bilmeyen her mü'min okur. Okuma yazma bilen veyahut bilmeyen her mümin onu okur diyor. Hüzeyfe radıyallahu anh'dan gelen hadiste bu da Müslüm'ün fiten ve eşratü saade geçmektedir. Şimdi hadislere dikkat edelim. Kafir kefere ve Teala Selam devamlı harfleri inceleiyor ve diyor ki onu her Müslüman okur. Ancak Hüzeyfe radıyallahu anh'ın ettiği hadiste ise okuma yazma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 Orada hayatımızda şimdiye kadar karşılaşmadığımız en iri insanı çok sıkı bir surette bağlanmış olarak gördük. Şimdi arkadaşlar bu Temmim radıyallahu haber verdiği hadis önemli bir hadistir. Demin ifade ettiğimiz cesase hadisi. Bu da inşallah birazdan ifade edeceğiz. Aradan sonra veya ifade edeceğiz. Çünkü bu hadis çok şeyi anlatıyor. Şeyle de bağlantılı, İbni Katan'la da bağlantılıdır. Dolayısıyla yeri geldiğinde bunlara değineceğiz. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'den şöyle işittim. Ma beyni halki Adem'e ila kıyam-i sa'ati halku ekberu mineddeccal. Bakınız ne buyuruyor aleyhisselatü vesselam? Adem'in yaratılması ile kıyametin kopması arasında...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 sana sığınırız diyoruz. Onun bir diğer özelliği de Deccal'in çocuğunun olmamasıdır. Hatırlayınız, demiştik ki o kısırdır. Nitekim Ebu Sa'id Sa el-Hudri radıyallahu anh'ten gelen hadiste İbn-i Sayyad ona şöyle demiştir. Sen Resulullah aleyhissalatü vesselam'in Deccal'in çocuğu yoktur dediğini duymadın mı? Ebu Sa'id radıyallahu anh'te Evet duydum demiştir. Dikkat ediniz ee, İbn-i savunma yapacak. Yani bu hadisi birazdan söyleyeceğiz dedik. Savunma yapıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demedi mi teccanın de çocuğu yoktur. Ee, Şeyde ona evet diyor. Ee, Ebu Said Evet diyor ve sellem bunu dedi. E peki siz görmüyor musunuz? Benim çocuklarım var. Ben kısır değilim demek istiyor. İlginç bir olaydır. İnşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz.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 Deccalin sağ gözü sakat olduğuna dair geçen İbn İbnü Hamer radıyallahu an hadisi Müslim'deki sol gözü sakattır diye geçen rivayetlere göre daha çok tercih edilir. Çünkü muttefakun aleh olan hadis diğer hadislerden daha güçlüdür. Cevaba dikkat edelim. İbrahim Hacer diyor ki Buhari ve Müslim'de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 Çünkü rivayetlerin tümü sahiptir. Silik olan ve serini yitiren göz sakattır, sönüktür, yani parlaklığı gitmiştir. O da İbnü Ömer'la yapılan rivayetinde geçen sağ gözdür. Yani diyor ki, gözünün biri silik, serini yitirmiş ve sakat. Üzerinde kalın bir perde olan göz sol gözdür, Sol gözdür. Sönük olan bir gözü var.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 Haber verdik. Peki deccal şu an yaşıyor mu? Şu an var mı? Veyahut az önce hadislerde geçti. İbn-i e, deccal midir? Bunlara bakacağız inşallah. Bunlara bakacağız. E, ama ben beş dakika müsaade isteyeceğim. Bazı arkadaşlar oradan helallik istiyorlar. Derse geç gelenler mesela tedris yedi dinleyici iki efendime söyleyeyim tedris 10 benim dersime yetişti tedris 10 ama bu arkadaşlar Ebû Musa Hoca'nın da dersine yetişmediler başka arkadaşlar var ama <gülüyor> yakinen tanıdığımız arkadaşlara buradan gönderme yapıyoruz ancak Musa bir zaman zaman ilanını yaptı inşallah 19 civarı yani saat 7'de Ebû Musa Hoca'nın fıkıh dersi bir bölüm